Ee, nerede kaldık diğer arkadaşların sorusu varsa arada ben de onu alabilirim ee, katılacak arkadaşlar ama e, ilgimizi de çekmiyorsa konu buraya da atlayabiliriz arkadaşlar şimdi Türkiye İslamı hareketlerin 80'li ve 90'lı yıllarına değineceğim istiyorsanız ve dünya İslamı hareketlerin 80'li 90'lı yıllarına değineceğim Ondan sonraki perde kapanışımızda da e, Ondan sonraki kapanışımızda da inşallah 80'li 90'lı yılların kapanışından sonra da Tahlil üzerine duracağız Tahlil yapacağız Ve e, tahlilimiz şu olacak e, Şu anki gelinen süreç Partileşme süreci ve şu anki intifada hareketleri Ve son nokta Sor abim Sorun evet Bu şekilde devam edelim mi arkadaşlar? Önce ben devam ediyorum. Evet. Orada siz de yazın diğer arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim mi? Yani İslam hareketleri tanımı açısından Yoksa ya benim bana ders anlat boşver bunları mı dersiniz o da ayrı bir şey de. İnşallah. Evet devam et asla soruna. Konuya gireceğim çünkü. asap yazacak biz o yazına kadar şöyle dedim ya başında mesela dedim ki o dönemde evet Osmanlı'da ümmetçi e, ümmetçi tavırdan ziyade biraz daha saltanatı vermiş olduğu gelenek var kardeşim. Yani Osmanlı'da e, gelenekçi bir takım gelenekçi bir anlayış var. Türk aneleri, Türk töresi, Türklük ve Türklüğün üzerine hükmetme özelliği var. E, İslam coğrafyasında da hükmederken biraz daha kendi Türklük e, yönünü biraz daha ön plana çıkartıyor. Bu da neden? Çünkü şunu anlıyoruz. Mesela diyelim ki bir hilafet konsensüs diye bir şey oluşturmuyor. Yani işte diyelim ki Osmanlı'da sanatana takim olduğundan da babadan oğula eğer ümmetçi bir mantık olmuş olsaydı İslam coğrafyasının belli kesimlerini işte önde gelen kanat önderlerini toplar onlardan bir lider çıkartırdı ama böyle bir şey yapmıyor Osmanlı. Tamamen hakim oluyor ve Osmanlı egemenliği kuruyor. Yani eleştiriler gelen eleştirilerde Osmanlı emperyal bir güç müydü yoksa gerçekten Osmanlı adaletle hükmeden, işte yeryüzünde adalet dağıtan bir sistem miydi? O ayrı bir tartışılır yani onu da söyleyeyim. İslamcı hareketlerin zaten çıkış sebeplerinden bir tanesi de Osmanlı'ya karşı başkaltırışı. Yani Şerif Hüseyinlerin çıkması işte Ürdün'de işte şu anki Suud Hanedanı'nın gelişen Abdul ı -e Suud'un çıkması bu hareketler ayrı bir kurum meydana getiriyor yani ayrı bir sistem meydana getiriyor sonuçta Lawrence'in işte İngiliz misyoneri misiyone, Lawrence'in işte gelip e, Osmanlı'nın e, Kudüs'ü ondan sonra Suud, Ürdün bu tarafları bu yakanın ayrılma, ayrılmasına vesile olması sebep olması e, isyan hareketlerinin oluşmasına sebep olması ayrı bir tartışma konusu bu. Ben onun için fazla Osmanlı'ya değinmedim. Yani Osmanlı konusuna fazla girmedim bilerek. Çünkü günümüzdeki konular biraz daha ağır. Yani onun için girmedim. Evet. Eğer sorun buysa benim cevap açısından da bunu söylüyorum. Ama e, şu anki geldiğimiz noktada ise doğuda Hizbullah'ın şekillenmesi Hizbullah'ın oluşması batıdaki e, bu yakada Anadolu ve batı tarafındaki üniversite gençlerin oluşmuş olduğu bir çalışma var işte Malatyalıların örgünlenmesi tohum cemaati dediğimiz şu an medeniyet hareketinin e, bu insan medeniyet değil medeniyet hareketinin oluşması e, Müslüman gençliğin oluşması rahmet dediğimiz Müslüman gençliğin oluşması ve bu yay, bunlar yayın evler etrafında toplanan gruplardı Özellikle e, İstanbul'u bilenler Beyazıt'ı bilenler Beyazıt'ta Beyaz Çarşısı vardı Biz buna e, Beyaz Saray dediğimiz e, Bir han var O hanın altında işte bütün ajansların Yayın evlerinin olduğu bir han burası Bunun altına giderdik Yayın evlerinde hangi grup Hangi cemaatin mütesibiyse onun yayın evi vardı O yayın evin etrafına gider kitapları alırdık Gelirdik Herkesin kendi yayın evleri vardı arkadaşlar o arada biz bu yayın evlerinde gidip geldiğimiz dönemde 80'in başlarında e, Malatyalılar Müslüman gençlikleri Malatyalılardan kastımız Ramazan Kayan, Ramazan Keskin Bunlar Bunların, et, bunların etrafında toplandığı bir grup e, Beşir Eryar Soy'un ondan sonra Ahmet Arakçalar'ın ee, şu anki genç birikimle işte Ali Kaçar abilerin Ankara'dan bunların da oluşturduğu tohum cemaati dediğimiz tohum topluluğu var ayrıca Hasan Karakayaların oluşturduğu bir yapı var bu da Selefiliğe biraz daha yakın bir grup ee, Hikmet yayınları var Yunus Tüzgençlerin oluşturduğu onlar da bir yayın meydana getiriyor bir grup meydana getiriyorlar daha sonra Türkiye'deki işte biz bu tarafta yaparken Almanya'da e, milli görüşten Adana'da Adana e, müftüsü iken Türkiye'den sürgün yiyen Almanya'da işte Cemalettin Kaplan daha sonradan milli görüşten milli görüş hareketinden ayrılır kaplancıları kuruyor. Cemalettin Kaplan ve kaplancılar diye anılıyor. Bu kaplan cemaati de daha sonra Afeti kuruyorlar Anadolu Federi İslam Devleti diye. Bunlar daha sonradan da tabii daha da işi dallandırıp budaklandırıyorlar. Ondan sonra hilafeti kurduk diyorlar. Hila, sürgünde hilafet devleti diye. Malum videolarını bazen atıyoruz paylaşıyoruz arkadaşlarla. Afit'i kuruyorlar fakat Afit fazla tutunamıyor. Yani güçlü bir çalışma meydana getiriyor ama kökeni gene aynı şekilde köylü bir medrese anlayışıyla hareket ediyorlar. Yani ne entelektal birikimi, ne, ne çalışma şekilleri var. Molla şekliyle bir çalışma yapılar. Fazla tutmuyor tabii bu. Fakat e, diğer grupların dağılması, bir, bir kesimin dağılması 80'lerinden sonra 90'lara geldiğimizde, milli görüşün tabanına kayması hareketlerin, daha sonradan e, tutunamamaları, kendi iddialarında yer bulamamaları, Beyazıt eylemlerinin akabinde ellerindeki o argümanların alınması başörtü eylemleri başörtü eylemlerinde işte e, etkisel ve tepkisel hareketlerin oluşması hatta o kadar büyük bir kitle meydana gelmişti ki İslam'ı hareketlerine nezdinde düşünebiliyor musunuz mesela diyelim ki 97'de e, ihtilal oluyor 28 Şubat darbesi oluyor 28 Şubat, Şubat darbesinin akabinde Başört eylemleri daha büyük hız kazanıyor Başört eylemleri hız kazandığı zaman başörtülü tıptaki kızlar diyor ki o zaman el ele zinciri oluşturalım Türkiye'nin her yerinde bu kordon şeklinde oluşsun İstanbul'u bilenlerden söylüyorum e, tıp çapada el ele eylemi başlıyor bir kordon şeklinde herkes yolun kenarına diziliyor Kaz kızlar, kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler vesaire, çoluk çocuk herkes. O çapadan başlıyor hareket. Topkapı, Topkapı'dan işte Edir Topkapı'dan aşağı, Haliç'ten doğru geliyor ve Haliç'ten dümdüz düşünün. Oradan Mecidiyeköy, Mecidiyeköy'den de Boğaz Köprüsü'nün üzeri, Boğaz Köprüsü'nün üzerinde de kadınlara izin veriliyor. Orada da aynı şekilde zincir oluşuyor. Üsküdar sahilinden aşağı doğru Üsküdar sahilinden E5'e doğru ve e 5ten doğru da Gebze'ye kadar, Dilovası'na kadar oradan da e, İzmit ondan sonra Kocaeli, Ankara vesaire o ok oradan devam ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Her bölgeden insanlar akın ediyorlar. E5'e iniyorlar. Gebze istikametine doğru herkes E5 istikametinde herkes el ele tutuyor. Ve o gün hemen ihtilalin olduğu daha sonraki gün genel kurmay açıklama yapıyor. Diyor ki: Kim bastı bu düğmeye ki? Bu düğme kim bastı ki 5 milyon insan bir anda ayaklandı. Ve Türkiye'de o gün 5 milyon insan el ele zincirini oluşturmaktı arkadaşlar. Bu kadar büyük bir kitle haline getirildik geldik yani İslam hareket olarak daha sonradan da geceler düzenlenmeye başladı Müslüman gençler geceleri. Bu gecelerde de biliyorsunuz Müslüman gençlik e, fecre doğru işte vesaire bu tür tarzda geceler düzenledi. Ve kitleler tutuldu ellerimizde geniş kitleler. Daha sonra 28 Şubattan sonra darbeyi yedikten sonra bu kitlelerin hepsi tarumar oldu arkadaşlar. O yayın evlerindekiler tutuklanmalar içeri alınmalar daha sonraki grupları sürekli Müslüman gençliğin tabanı içeri alındı tohumdakiler alındı tohumdakiler gelişim dergisini çıkarmıştı onlar o şekilde gelişim dergisini kapatmak zorunda kaldılar kendi ekiplerinin açısından onlar tohum cemaati bölündü daha sonra Mehmet Zehra vardı ee, Allah rahmet eylesin ee, İzzettin Molla İzzettin'in etrafında toplanın Mezehra grubu vardı mesela onlarla biz işli dıştık az çok tanışıklığımız vardı Mezehra grubu Zehra'ya vakfı ve Mezehra diye onlar da ayrıldılar İzzettin Yıldırımların ekibi yani anlayacağınız 90'lı yılın sonunda artık gruplar parçalanmaya başladı hani Sükute Ezber'in sorduğu abi bu kadar röportajda sordu, bu kadar neden gruplar meydana geliyor işte her çıkan grup birini beğenmeyerek çıkıyor arkadaşlar. Yani her çıkan grup onun fikrinden çıkan grup amikler gibi bölünmeye başlıyor. Bölündükçe parçalandıkça kendi içinde gelişiyor. Geliştikçe gene parçalanıyor. Yani hareket o şekilde birbirini maalesef eleştirerek büyüyen bir hareketler. Türkiye'deki hareketler. Birbirini eleştirdikten dolayı da hareketler bir bakıyorsunuz ki sürekli bir akım meydana getiriyor. Yeni bir akım en son ki gelinen nokta da şu noktaya geliniyor arkadaşlar. Önce bir gelenekçi bir mantık vardı. Gelenekçi mantıktan sıyrılıyoruz. Bu sefer red mantığı oluştururuz. Red mantığında da tamamen Darul Harf fıkı, Cuma fıkı, Darul Harf, Harf fıkı meydana geliyor. Cuma meydana geliyor. Cuma namazıyla alakalı. Okula, çocuklarda gönderip göndermeme, oy verme, velayet fıkı, Bunlar üzerinde tartışmalar meydana getiriyor Sad e, Şeyh Metin Yüksel'in babası Sadreddin Yüksel Allah rahmet eylesin onunla İmdat Kaya Hoca Kutsadi Yüksel e, isimleri şu anda tek tek aklıma getiremiyorum o dönemlerle ilgili bu insanların özellikle başı çektiği ve işkencelerin de görüldüğü dönemde bu insanların başı çektiği fıkıh ekolü meydana geliyor. Yani Darul harp geçmişten gelen bir fıkı ekolünün canlanmasıyla meydana geliyor. Bu sefer ne oluyor? Burası Darul küfür müdür? Darul harp mıdır? Darul İslam mıdır? Bu tartışmanlar etrafında Müslümanlar bölünmeler gene burada başlıyor arkadaşlar. Bir grup oy verirken bir grup da oy vermiyor. Daha sonra bu hareketler gelişiyor. Akabe Vakfı oluşuyor. Mustafa İslamoğlu 1993'lerde İlk evvel ortaya çıktığında 93 yılında Mustafa İslamoğlu daha gencecik bir insandı yani 20'lik yaş, 20 küsur yaşlarında bir gençti yani. Tabi biz o zamanlar 18-17 yaşlarında olduğumuzdan dolayı o da 28-30 yaşlarında ama dili konuşabilen, toplum içerisinde söz sahibi olabilen bir insandı ve toplum üzerinde de bir etkisi oluşmuştu Mustafa İslamoğlu'nun daha sonraki süreçte kendi yapısını kurdu o da kendi Akdav çevresinde Evet gruplar bu tarafta böyleyken doğuda malum doğuya hepimiz biliyoruz arkadaşlar az çok doğuyla ilgili Hizbullah'ın e, kurulması ondan sonra şehit atanın şehadet şerbetiyle silahlanması işte 1991'li yıllarında Muhammed, şehit Muhammed Atanın şehadetinden sonra malum bunlar silahlı eyleme kalkışıyorlar doğal olarak çünkü PKK baskısı devlet baskısı hepsinin bir arada olması Fidan Güngör'ler tepki koyuyor diyor ki e, Hüseyin Velioğlu arkadaşlarıyla beraber onlara diyor ki ya bunu yapmayalım silahlı eyleme geçiş yapmayalım onlar da artık bunun gereksinim olduğunu yer altına çekilmenin gereksinim olduğunu. çünkü ciddi manada PKK'nın baskıları olduğunu devletin baskıları olduğunu o şartlarda yaşayan arkadaşlar doğudaki arkadaşlardan bunu dinlemek isteyenler onlardan dinlerse daha iyi olur çünkü bizim burada anlattıklarımız e, bilgiden ve oradaki arkadaşlar gelen arkadaşlardan o dönemde beraber yaşadığımız 80'li 90'lı beraber yaşadığımız arkadaşlardan onlardan edindiğimiz bilgiler, daha sonra kitap kitaplardan yazılan bilgiler yani masa başı bilgiler bizimkiler. Bizim Doğu ile ilgili anlatacaklarımız masa başından ibaret olduğundan dolayı çok da muteber olunmaması gerekiyor. Yani bizim bu sözlerimizi çok çok ciddiye almayın. Yani Doğu ile alakalı söylüyorum. Çünkü orada yaşayan insanlar, oradakiler daha iyi tahlil edeceklerdir. Bizimki dediğim gibi masa başı onun için sadece kuru bir bilgiden ibarettir. Ben fazla üzerine geçmiyorum. Orada kardeş kanları döküldü. Allah her iki Müslüm her ki gruba ve diğer Müslümanlara Rabbim inşallah hayırlarında hayır, günahlarında mağfiret eylesin. O kardeşlerimize diye bir şey diyemiyorum yani. O toplumda orada kalan bir mevzu. Evet arkadaşlar e, 1990'lı yıllar bittiğinde 2000'e geldiğimizde ise İslam'a hareketlerde yeni bir değişiklik gündem meydana getirmeye başladılar. Bu da vakıfçılık ve dernekçilik çalışması. E, düne, karşı, düne kadar oy vermeyenler, düne kadar sistemle barışık olmayanlar 28 Şubat darbesinden sonra artık ne yapalım da nasıl bir hareket tarzı ortaya koyalım da toplumda bir meşru bir zemin ortaya koyalım. Yani toplum nezdinde kendimizi kabul ettirelim. Çünkü 28 Şubat'tan önceki yapılanmaların hepsinde ilegalite ön planda ilegal yapılanma ön planda olmasına rağmen kendimizi ilegal söylemlerle ilegal ama yaptığımız işler legal. Yani e, gayri resmi söylemde bulunuyoruz ama yaptığımız işler resmi. Dedik ya buna biz isim koy, bir şey yapalım artık bunun bir adını koyalım. Cemaatlerin çoğu dernekleşmenin yoluna doğru gittiler. De, baktılar ki resmi olalım, herkes resmi söyleme öne koysun, toplumda da artık kabul görsün. Ee, bu tür ilegal işlerden de uzak kalalım. Çünkü çok çabuk manipüle edilebilecek, çok çabuk yönlendirilebilecek hareketler. Malum e, 2000'in başında El-Kaide'nin Bombalama olaylarını hepimiz biliyoruz Eseçbisi'nin Bombalanması, Sinagogun Bombalanması, ondan sonra Farklı yerlerdeki eylemler Bu e, bu sefer Müslümanların üzerine gidildi İşte bunları kim yaptı Nereden geldi bunlar Bunlar kimdir derken uzantıları Uzantıları Müslümanlara dokundu Hasan Karakaya ee, ondan sonra Hikmet Vakfı daha sonradan da Müslüman gençlik bunlar e, maalesef ciddi manada töhmet altında kaldılar bundan dolayı elhamdülillah sonuçta bunlardan çıkıldı evet bir 3 dakika daha ara verim. yoruldum arkadaşlar hakkınızı helal edin bir su içeyim sizde bu arada yazınız varsa yazın sorularınız varsa alayım ya da eleştirileriniz varsa eleştirinizi de alayım. Evet, kimsenin bir şey diyeceği yok. Devam edeyim mi bu şekilde arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Şimdi vakıf, ternekleşme ve partileşme dönemine geliyoruz. Ee, niçin, neden bu noktaya gelindi? Nasıl bir söylem dili geliştirmemiz lazım? Ve neler yapılması lazım? Şimdi bu bölümde bunun üzerinde duracağız. 2000'lerin başına geldiğimizde bu bombalama olayları, El-Kaide'nin e, El ortaya çıkması özellikle işte malum 11 Eylül olayları, El-Kaide'nin çıkması, Afganistan'daki işlerin karışık olması, Taliban'ın oradan işte e, öyle bir ilginç bir ortam var ki Taliban'la da kısacık değinelim Afganistan'a daha sonra Türkiye'ye devam edelim. Afganistan'da hikmetkar e, Cemati İslam'ı olarak geliyor. Şah Mesut'ların ondan sonra onlar da Ebu Sayyaflar olsun diğerleri olsun. Bunlar da bir grup olarak geliyorlar. E, daha sonraki dönemde şimdi Şah Mesut'lar Kabile'le ele geçiriyorlar bir hükümet kuruluyor İslam bir devlet kuruluyor bu sefer hikmetkar çıkıyor orayı bombalıyor yani kendileri ortak kurdukları devleti kuruyorlar devleti kurduktan sonra da kendi ah, e, hikmetkar Kabil'i bombalıyor bu sefer Kabil bombalanınca da e, İslam devleti ister istemez de Ortada kalkmış oluyor değil mi? Yani İslam devleti ortadan kalkınca bu sefer bunlar birbirlerini bombalama başlıyorlar. Raşit Dostum da burada gene her halükarda Raşit Dostum ortaya çıkıyor. Kendisi komünist olmasına rağmen bunlar genel Raşid Dostum bu sefer komünizm yıkılmasına rağmen Afganistan'da gene aynı şekilde gene silahlı güçlerle duruyor kuzey bölgesinde. Daha sonra arkadaşlar Pakistan'da e, Taliban dediğimiz işte medrese örgünlü, medresedeki insanların özellikle medrese ekiplerin çıkması ve bunlar Afganistan'la sınırına gelip bütün grupları baştan aşağı bölgeleri alarak silahlı gruplar olarak bölgeleri alarak ta Kabul'in merkezine kadar geliyorlar. En son Hitmet Yarı da Şahmet Mesud'un ekiplerini de bütün güçleri darmanlan ediyorlar. Bütün silahlı gruplar da bitiriyorlar. Daha sonra bunlar da hanefi fıkhını uygulayan gelenek gelenekçi bir mantıkla. Yani işte diyelim ki öyle uygulamaları var ki mesela güvercin beslemek haramdır diyor. Güvercin besleyene ceza veriyorlar. Niye? Sen çatıda güvercin besliyorsun. Sebebi ne? İşte diyelim ki belki hani komşusuna zarar veriyor belki vesaire ama yani her şeyden bu şekilde bir gelenek bir mantığıyla İslam devletini yönettirmeye çalışıyorlar tabi bu da tutmuyor ister istemez halk nezdinde de ama asayışı sağlıyorlar sonra bunlar tabi e, bunlar dediğimiz gibi e, kardeşler Taliban bu sefer meydana geliyor Taliban orayı dağıtıyor ve gelenekçi bir mantıklı İslam devletini kuruyor e, El-Kaide de malum orada beraber Usam'ın bin Nadin'le beraber e, İslam devletini tekrardan kuruyorlar Tabii ki 11 Eylül olayları vesaire olur 11 Eylül'den sonra da e, malum üzere ee, yeniden bir sistem yapılanması meydana geliyor. Saldırılar, Amerika'nın oraya yerleşmesi, Orta Doğu'ya Irak'a yerleşmesi vesaire bu tür hadiseler meydana geliyor. Oraya geleceğim zaten asap. Ee, üçüncü dediğimiz perdede ben oraya geleceğim inşallah. Ee, daha sonraki dönemde arkadaşlar, e, Türkiye'deki Müslümanların ve Orta Doğu'daki halk kitlelerinin artık şunu anlamaya başlıyorlar. İki şeyden bir tanesi var. Ya silahlı güçlerle beraber olacaksınız, yani silahlı güçlerle beraber El Kaide e, tabiriyle anılacaksınız, ya da resmileşeceksiniz, sivilleşeceksiniz ve sivil bir toplum meydana getireceksiniz. Sivil toplumda da akademisyenleriniz, eğitimcileriniz vesaire vesaire kurumlarınız olacak, ama hiçbir şekilde silaha bulaşmayacaksınız illegal et soymayacaksınız böyle bir noktaya gelindi Türkiye'li Müslümanlar 2000'li yılların ortalarında 2002-2003 Tayyip Erdoğan'ın başa gelmesi biraz daha İslami argümanların ortaya çıkanması biraz daha İslami objelerin ön planda tutulmasından dolayı Türkiye'deki Müslümanlar kalaşma modeline doğru gidildi çünkü sete kalaşmanın getirileri şunlardı. 1. Toplum içerisinde İslami bir meşru bir zemin oluşturmak. 2. Toplumla beraber eğitimini sağlayıp toplumun eğitimlerin eğitimini İslami eğitimini oluşturmak. 3. İslam devletine geçiş sürecinde tek sadece ve sadece cihat ve şehadet argümanlarını kullan ondan sıyrılmak yani bunu kullanmak ama bundan sıyrılmak bununla beraber tüm estüramanları kullanarak toplum içerisinde İslam'ı önce bir akidevi, ameli ve e, kültürel açısından bunları yetiştirip topyekun bir İslam devletine geçiş çünkü bunun dezavantajları nerede gördü Müslümanlar şurada gördüler dediler ki İran'da devrim oldu. Mollalar devrim yaptı ama kitlelerin nezdinde o devrim yeterli olmadı. Neden? Kitleleri eğitemediler. Ve kitleleri eğitemedikleri için afyon, esrar nereden satılmaya başladı dediler. Mollalardan dediler camilerden. Niçin? Çünkü eğitim ciddi manada bir eğitim yoktu. Rüşvet, adalavere her türlü şey var dediler İran'da yani birçok pisliğinde devam ettiğini söylediler Afganistan'a geldiler dediler ki Müslümanlar tahlil yaparken şunu söylediler dediler ki Afganistan'daki İslam devleti var ama adı İslam devleti ama kendi tabirlerini söylüyorum arkadaşlar İslam devleti ama bedevi bir toplum bedevi bir İslam devleti var buradaki insanlar emri tayin ediyorlar ama emrin, emir dediğinin insanları kültürel seviyesi yok yani sadece dini geleneklerden gelen dini bilgisi var. İştahat verirken de geçmişten gelen iştahatları veriyorlar. Toplum içerisinde şu anki toplumun dilini kullanmıyorlar. Bunlar da aynı şekil gün arkadaşlar. Her co coğrafyanın kendine özgü bir yapılanması var. Örf ve aneleleri var. Gelenekleri var. Kendi toplumun algılamaları var. İşte diyelim ki bir İstanbul kültürüyle bir Kars'ın kültürünü bir tutamazsınız. İstanbul kültürüyle bir Tekirdağ'ın kültürünü bir tutamazsınız. Konya'nın kültürüyle işte bir Van'ın kültürünü bir tutamazsınız. Her toplumun, her bölgenin kendine göre örf ve ananeleri var. Ne yaptı İslam, e, İslami kesimler? Dediler ki ya biz bu örf ve aneleri de gün yüzüne tutalım. Eğer bunun İslam'la özdeşleyen yerleri varsa biz bunları alalım. Diyelim ki ya bu İslam'da vardır deyip o toplumun dilini kullanalım, o toplumun diliyle İslam'ı anlatalım. Bu sefer bu yöne doğru gidildi. Kurulan STK'lar, bölgesel, yöresel STK'ların en büyük yaptıkları şey halkın dilini yakalamak ve halkla beraber bütünleşip halkın diliyle beraber bütünleşip onların eğitimini sağlamak. Bununla ilgili bütün e, pedagojik eğitimlerden yani tutun çocukların üzerinde aile eğitimleri, bireysel eğitimler, ferdi ve toplumsal eğitimler üzerine kitaplar yazılmaya başladı. Artık e, ferdi eğitim ve toplu eğitim üzerine yazılan kitaplarda da red mantığının kaldırıldı. Red mantığı da şu mantıkla kaldırıldı. Darl Harf fıkı gündemden çıkartıldı. Cuma namazları gündemden çıkartıldı tevhid ve şirk ilişkileri gündemden çıkartıldı ben bunu topluma olarak söylüyorum ee, ondan sonra bu tür tabirler yerine bu tür söylemler yerine halkın anlayabileceği rahatça da kabul edebileceği ve onların da işte diyelim ki ete sabuna dokunmayan ama onların da ilgisini çekebileceği ve beraber bütünleşebileceği kaynaklar araştırıldı Bunlardan biri nedir? Çocuklar üzerinde eğitim sağlarken baştan temel eğitim çocuklar üzerine dendi ve temel eğitim kitapları çıkartıldı. Daha sonra bunlar çıkartılırken nelepeler çıkartıldı. Nelepe anlayışı üzerinde. Bunlar da çıkartılırken Oğuz Saygı'nın özellikle takip ettiği Oğuz Saygı'nın gruplarını takip ettiği bu tarz fertleştirme, bireysel özgürlük, bireyin İslamlaşması, bireysel anlayış bu biraz daha öncelenmeye başlandı. Bu öncelenince de bu sefer insanlar artık e, içselleştirildi ve ailesel çekirdek kurum, çekirdek aile ve çekirdek toplum meydana getirildi. Ondan sonra da bu toplumdan da baktılar bu, bu da oluşmadı çünkü şekillenmeye çalışılıyordu bu da oluşmadı. Bu sefer dediler ki işte en iyi Müslüman nasıl bir Müslümandır tabiri kullanıldığında en iyi Müslüman kendisiyle barışık olan, ailesiyle barışık olan, içerisinde de işte iyi olan, komşusuyla iyi geçinen insanlar dendi. Yani burada şu kullanılmadı. İslami cami, İslami çalışma ve cemaatleşme tabiri kullanılmadı. Bakıldı ki bu da tutmadı, bu model de tutmadı. Bu sefer dendi ki daha sıhhatli, çünkü bunlar deneme usulü olduğu için daha sıhhatli bir mey toplum meydana getirelim. Ne yapalım? Her cemaat dedi ki ya bizim bir kitabımız olursun. İşte tohumcular tutlar bir kitap çıkardılar. Eğitim kitabı. İşte Müslüman Gençlik çıkardım. İnsan Medeniyet Hareketi. Ee, Güneydoğu'daki arkadaşlar çıkardılar. Herkesin bir kitap eğitim kitapları oluşturuldu. Her cemaat kültür kendi cemaatinin eğitim kitabını çıkardı. Bu kitaplarla beraber topluma anlatılmaya çalışıldı. Toplumun dilini yakalanmaya çalışıldı mesela neler ön plana çıktı ee, baktığımızda şu anda kültürel söylem daha ön planda cihat kavramı bir geri planda yani mesela diyelim ki kü kültürel nedir etkinlikler açısından dil kullanımı biraz daha sadeleştirildi şunu, şunu öne çıkartıldı ee, kitleler olarak cemaatler arkadaşlar söylemimizi değiştiriyoruz Söylem dilimiz Medine, Medine kültürü Mekki Bedevileri değil Medenileştirilmemiz gerekiyor dilimizi Yani biraz daha toplumun Dilini yakalarken Çünkü toplum gelişiyor insanlar gelişiyor ee, insanlar geliştiği Zamanda da e, Sosyal medya teknoloji Her şey gelişiyor Bu gelişim içerisinde Müslümanların Elbette bir söylemi olmalı Dendi ve bu söylem Dili üzerinden hareket edilmeye başlandı bu söylem dili içerisinde hareket edilirken arkadaşlar bakın mesela şu anda e, İslami camiaların içerisinde baktığımızda e, neyi daha ön planda görüyoruz e, mesela diyelim ki e, Çeçenistan cihadını ön planda görebiliyor musunuz göremiyoruz değil mi çünkü Çeçenistan cihadını bir muğlaklık içerisinde alındı Çeçenistan cihadı bir ön planda değil. Çünkü sürekli orada iç çatışmalar meydana getirildiğini söylenerek Çeçen cihadı Dukko'nun olsun, diğer ekiplerin olsun Selefi ekolüyle diğer e, Çeçenin öz Çeçenlerin ayrılmasından bahsedilerek bunları ayıkladılar. Şu anda Çeçen cihadından bahseden kimse var mı? Yok. Bir iki işte Murat Giller'in başlattıkları bir dernek var. O derneğin etrafında Çeçen cihadı anlatılabiliyor veya da diyelim ki e, hangi hareket diyelim işte Suriye'deki Irak'taki e, o kısmı bu dediğin var dediklerin işte diyelim ki Çeçen cihadı işte Suriye'deki o Selef ekolün cihadı dediklerimiz yani diyelim ki mesela size şunu söyleyeyim Türkiye'de İslami çalışmalar cemaatler milyonla ifade ediliyorsa Buradaki arkadaşların sayısı da belki bin kişi, üç bin kişi, beş bin kişi geçmiyor. Neden geçmiyor? Çünkü artık onu o tür şeye rağbet olunmuyor. Çünkü insanlar şunu söylüyor: "Yok, ben demek istediğim algıla, yani ben demek istediğimi herhalde anlatamadım. Son dönem içerisinde diyorum. Yoksa." 90'ın başından beri 96 cihat ilk cihat başladığında Çeçen cihadı malum Türkiye'li Müslümanların birçoğu yardımlar yardımları gönderdi. 2000 yıllara gelene kadar e, şey, Şamil Basiyev olsun Hattab'ın olsun e, diğerlerin işte şehadetlerinden sonraki dönemde Dukko'ya gelene kadar ki bölümde Müslümanlar ciddi destek sağladılar. Ama şu son dönemde malum onlar da aynı Çeçenler'de bu serzenişte bulunuyorlar. Türkiye'li Müslümanlar bize eskisi gibi neden yardım etmiyorlar diyorlar. Bizi neden Ruslara sattınız diyorlar. Bunlar dediğim gibi karışık dönemler olduğundan dolayı. Evet. Ben bir ufak bir su daha arası verim arkadaşlar. Yorulduk mu arkadaşlar? <gülüyor> ya da Hiçbir şey anlamadım ne anlattın Şimdi sabahtan beri anlattın kendi içine bir şeyler söyledin Diyen var mı? Evet geldik arkadaşlar şu anda e, Mısır Türkiye Orta Doğu ve Orta Doğu'daki şu an şekillenmeler üzerine biraz değineceğiz e, özellikle ihvan son süreç açısından ve Mısır e, Mursi'nin ve Tayyip Erdoğan'ın desteklenip desteklenmemesi açısından şimdi burada beni ister eleştirebilirsiniz isterseniz yerebilirsiniz bu sizin tercihiniz arkadaşlar Bunlar ben fikirlerimi söyleyeceğim Çünkü bunlar benim fikirlerim Beni bağlıyor Kabul eder etmesin o sizi bağlar Şimdi biz e, Realiteyle Olması gerekenleri Maalesef karıştırıyoruz Şimdi 3. bölümdeyiz arkadaşlar 3. bölüm anlatıyorum Olması gerekenler realiteyi karıştırıyoruz Elimizdeki mevcut düşünün Mevcut bir yapı var Mevcut bir sistem var Ve sistemin içerisinde bizim arayışlarımız var mevzi kazanmalarımız var ne tür mevzi kazanacağız ve neler yapacağız bunlar var biz bunların e, isterseniz bunları kabul edersiniz isterseniz dersiniz ki ben topyekun sistemi red ediyorum sistem içerisinde hiçbir yerine yer almıyorum da diyebilirsiniz siz şunu derseniz 80'li yılların dilini kullanırsanız 80 90'lı yılların dilini kullanırsanız ben size bir şey söyleyeyim mi? 80-90'lı yılların dilini kullandıktan sonra topluma anlatabileceğiniz pek bir şey de olmaz arkadaşlar. Ha benim derdim topluma anlatmak değil derseniz, ben gene aynı dili kullanacağım derseniz, siz aynı dili kullanırsınız, 3-5 arkadaş bir araya gelirsiniz, bir çay hoca etrafında toplanırsınız, bir çalışma yaparsınız, o çalışmaya da mutlu olursunuz hep beraber güldük güldü sandık geçinip gidersiniz ama bir de bu biz bu toplumun takva toplumu eksenini değiştireceğiz kendi medeniyetimize çevireceğiz kendi medeniyetimize döndüreceğiz diyorsanız o zaman bugünkü şartları iyi tahlil etmeniz gerekiyor bugünkü şartlar eskisi gibi değil arkadaşlar eskiden 80'li 90'lı yıllarda cemaatlerin oluştuğunda herkes kafir olmuş işte darul harp burası ve bizim İslam bir mücadele yapıyoruz İslam mücadelede cuma namazları kılmıyoruz küfür küfürlü şirk ve putla ilgili Mustafa Kemal ile ilgili her türlü el, fiili ve söylemi dile getiriyoruz bu söylemle hareket ediyoruz fakat 2000'liğinde sonunda işte 2010'la 2010'dan sonraki dönemde bu söylem artık tutmuyor arkadaşlar. Yani söylem dili tutmuyor. Söylem belki fıkıhtaki o ekol vardır ama söylem dili tutmuyor. Neden tutmuyor? Şimdi baktığımızda teknoloji çağı ve insanlar gençler özellikle 18, 15'ten 30 yaşına kadarki kuşak şu an farklı bir Esturoman'la yaklaşıyor bize değil mi? Yani baktığımızda onların teknoloji dünyasında senin algıladık, algıladıkların hiçbirisi yok. Onların söylem dilinde senin işte İslam'ı hareket kavramı içerisindeki söylediklerin hiçbiri yok. Onların söylem dilinde tamamen larçlaşmış işte e, herkesin de işte, toplum global bir yapılanma olduğu için yeryüzü yani dünya ufak bir köy haline getirilmiş değil mi teknolojiyle beraber insan gençlik ne yapıyor bu sefer istediği gibi her şeyi kirletebiliyor kullanabiliyor değil mi işte diyelim ki bilgi kirliliği oluşuyor işte kültürel kirlenme oluşuyor farklı kültürlerden etkileşim çok rahat olabiliyor çünkü teknoloji çağı bilgi çağı ve bu bilgi çağında dezenformasyon oluşuyor değil mi e bizim ne yapmamız lazım bu gençliği kuşatmamız lazım. Bu gençliği, bu toplumu yönlendirirsek, takva ekseninde yönlendirirsek o zaman ne yapmamız lazım? İslami dilimizi, söylem dilimizi o toplumun anlayabileceği entelektel birikimde olmamız gerekiyor. Bizim arkadaşlarımız, dedim ya başında, dennekler açarken her dennek kendi yöresine ve bölgesine göre hitap ediyor. Mesela İstanbul'da siz kalkar, işte diyelim ki bir dernek kurdunuz, o dernekteki eğer çocukları ilgilenmiyorsanız, kadınlarla kızlarıyla ilgilenmiyorsanız, o toplumun işte diyelim ki ağabeyleri, babaları, dedeleriyle ilgilenmiyorsanız, bir aileyi kuşatmıyorsanız ve o aileyi kuşatacak kitapçıklarınız, eğitim, eğitim formatlarınız yoksa, sizin o zaman dernekleşme STK'laşma diye bir derdiniz olmamalı. Çünkü öyle bir derdi olan ancak bu tür bir çalışma yapar. Yaz okullarından tutun da bütün her şekiliyle Bunların içerisine açın bakın. Hiçbir yerinde cihat, şehadet ön planda görmezsiniz. Çünkü aile çekirdek aileyi siz eğer toplumu değiştirmenin yolundaysanız bu toplumda bakın genelde eee Ahlaki, kültürel, amel, ibadet, Kur'an öğretisi var değil mi? Derneklerimizin hemen, hemen hepsinde o var. Hiçbirinde siz işte şeyden geldi, geldiniz mi? Derneklerde çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Hiçbirinde siz cihadı ön planı çıkartan, hadi gençler çocukları eğitirken eskisi gibi 80'li yıllardaki gibi çocuklara işte tekbir getirip hadi cihada gidiyoruz, şahadet işte Halit İslambol'ün şahadeti işte diyelim ki eee cihat eden bölgelerdeki insanların şahadeti anlatıldığını şu anda görüyor musunuz derneklerde? Yok. Yani bu buradaki esas amaç bu çocuğun sosyal yapılı sosyal bir toplumda meydana gelen sosyalleşmesi ve bu toplum içerisinde o çocuğun Müslüman kimliğini savunabilmesi. Müslüman kimliğini savunurken de ne yapması işte ee, bu çağın normlarına göre hareket ederek cihat kavramını tutmaması. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Böyle olunca bu çağın diline göre anlatınca da ister istemez siz de artık e, kavga etmekten ziyade kavgadan yorulan İslami hareketler kavga etmekten ziyade daha barışık, daha esnek, toplumda daha çok uzlaşmacı ve dilini çok rahatla anlatabilecek argümanlar kullandılar nedir mesela işte partide oy verme konusu mesela oy vermeyi bugüne kadar şirk görüp oydan kaçan arkadaşların birçoğu şu an oy veriyorlar yazarlarımızdan tutun da alimlerimize kadar şu an hemen hemen herkesin seçimden çıktıktan sonra parmaklarına bakın hemen hemen hepsini de parmağı boyalıdır siyah boyayla e şimdi düşünebiliyor musunuz düne kadar her şey küfür sistem kafir ve kafir bir düzenle savaşıyoruz bugün gelinen noktada ise herkes işte ya oy verilebilir herkes dedim çoğunluk yani ezici bir çoğunluk evet ben zaten diyorum kendi penceremden bakıyorum diyorum. Bulunduğum şartlardan bakıyorum diyorum. Ee, herkes kendine göre kafir şey kafir toplum değişiyor. Şu anda ne yapılır? Toplumsal olarak oy verenlerden ben size oy veren siz bana alimleri sayın ben size oy verip vermediğini söyleyebilirim yani Türkiye'deki alimlerin. Hani öne çıkan alimlerin. Ben şey diyelim ki ee, kenarda kalmış veya küçük toplumları meydana getiren alimlerden bahsetmiyorum ama Hayrettin Karaman'dan tutun da Şerafettin Kalay Hoca'dan tutun da Ramazan Kaya'nın ekibinden tutun da hangi yapılardan derseniz deyin ben size söylerim ki onlar bu oy vermeyişinde devam ediyorlar yani hatta bu seçimde de ciddi bir ezici bir çoğunluk oy kullanacak arkadaşlar Ha ben kullanıyor muyum? Ben şahsım adına kullanmıyorum. Bu benim tercihim. Kullanmanın ha kullanım kullanmamanın fayda ve zararlar açısından bazen kendi kendine sorguluyorum. Diyorum ki ya bu kadar alim dün bunu diyorsa, bugün de bunu diyorsa, yani bu alimler eğer oradan vazgeçip buraya geçiyorsa demek ki bildikleri var ki vazgeçiyor. E sen de kendi kendine niye dövünüyorsun diyorsun. Bir tarafında diyorsun ki ya bırak diyorsun o şeyden beri kalayım bari diyorsun. Yani toplumdaki o e, oy verme işte dedim ki savrulmadan da geri kalalım diyorsun. Ha, bu da doğru mu onu da bilmiyorsun yani. yani şimdi mesela dedim ki 80'li ve 90'lı yıllarda anlattığım o süreçteki insanların o dönemde fıkıhları geliştirirken özellikle Orta Doğu'dan etkileşimle etkilenmeleri İbn-i Kayyum'den, şey İbn-i Kayyim El Cevzi'den etkilenmeleri ondan sonra İbn-i Teymiye'den etkilenmeleri daha sonraki dönemde Cemalettin Afgani'den işte Seyit Kutub'un e, yoldaki işaretlerinden etkilenmeleri bunlardan etkilenip özellikle e, Orta Doğu menşeiden etkilenip Türkiye'de bunları sunulması daha sonraki dönemde ise bunlardan vazgeçilmesi bana şu anda STK'larda kim diyebilir ki Seyit Kutub'un kitapları okunabil, okun, okutuluyor kim diyebilir ki yani? ben demiyorum bakın tekrar söylüyorum Anadolu'daki yerel küçük dernekler yapabilirler işte diyelim ki bölgesel, lokal dernekler yapabilirler. Ama şu anda genel kitleler açısından söylüyorum, İslami çalışmalar, hizmetler yapan dernekleri söylüyorum, büyük kitlesel dernekleri, birçoğunda seyit kutup raflarda yoktur yani. Birçoğunda işte ee, cihat ve şehadet kavramları ön planda yoktur yani. Mesela gidin derneklere gidin ben size söyleyeyim tohumda büyük ön planda değildir ondan sonra eee İstanbul'daki dernekler açısından söylüyorum tohumda ön planda değildir yani şu an medeniyet derneği diyorum ondan sonra Ramazan Kayanların derneğinde ön planda değildir Aktav'ın derneklerinde daha sonradan eee Hikmet, Hikmet Vakfı'nın çevresinde öyle değildir. Mustafa İslamoğlu'nun çevresinde öyle değildir. İnsan Medeniyet Hareketi'nin çevresinde öyle değildir. Özgür Der'in çevresinde öyle değildir. Yani bunlar kısmi olarak Seyit Kutup lafı geçer ama ön planda Seyit Kutup'un eskisi gibi Seyit Kutup ön planda tutulmaz yani. Çünkü İstanbul'da yaşadığımız için, İstanbul'da dernekleri bildiğimiz için, içinde olduğumuz için çok rahat bunları kullanabilirim diyebiliyorum yani. Ha. Ha hani siz bu aşkla, bu şeklen belki fertler bu şeklen olabilirler. İşte diyelim ki fert olarak veyahutta 30 kişi, 50 kişilik gruplar halinde bu olabilirler. Ama bu bir realite. Ya yani bu realiteyi gözden kaçırmamamız gerekiyor. Şu anda derneklerin kitlesel derneklerin diyorum yöresel demiyorum. Tekrar söylüyorum. Adam orada derim ki dernek kurmuştur. İşte diyorum ya ön planda tutan tutulanlar özellikle halkın meden yani kendi medeniyetimize doğru geçilirken halkın özellikle tuttuğu şeyde nedir kültürel ahlaki ahlaki çocuktaki mesela çocuk gelişimdeki pedagojik eğitimde dediğimizde ahlaki çocuğun gelişimi sosyal hayata atılması kadının sosyal hayattaki varlığı aile varlığı, daha sonra bunlardaki ibadet, amel ve Kur'an'la bütünleşmesi hani yoksa burada işte bunlara siz ailesel, ailesel olarak bunlara anlatılan şeyler de cihadı ön planda görmezsin. Dediğim gibi ahlaki ve toplumsal özellikle buna değinilir. Yani mesela buradaki camialardaki birçok insan görmezsiniz ki medreselere ait çocuklarını göndersinler görmezsiniz yani ne yaparlar derneklerdeki yaz okulları işte kışında ev okulları vardır ev okullarına gönderirler kışın yazında yaz okullarına gönderirler buradaki derneklerin çoğu eskiden ne yapardı çocuklarını okutmamak için kız çocuklarını özellikle medreselere gönderirlerdi değil mi yatılı medreselere gönderdi. ama şu an ön planda bunlar değil yani Hatta tepki de konulur. Yani ya gidip medreselerde çocuğu götürüyorsun. Çocuk sosyalleşemiyor. Toplum içerisinde kendisini ifade etme problemi var. Aynı kreşeleşmiş laflarla söylemlerle çocuk yetişiyor. Bunlar ön planda tutuluyor. Bu dediğim gibi, yani benim bu anlattığım gibi, İslam'ı hareketler kabuk değiştiriyor. Şekil değiştiriyorlar. Orta Doğu'da da aynı şekilde. Tayyip'in özellikle AKP'nin AK Parti'nin söylem dili işte modern kültürle İslami sentezleşmesi modern anlayışı İslam'la özleştirmesi, elit tabakaya nasıl götürebiliriz teknolojiyi nasıl kullanabiliriz ve toplumda bunu nasıl insanlar anlatabiliriz İslam'ı deyip kitleleri daha böyle ılıman yani tabiri caizse ılıman İslam dedikleri var ya işte biraz daha Fethullah Gülen'in e, hizmet anlayışı içerisinde biraz daha bu noktaya doğru getirdiler. İhvan-ı Müslim'in de baktığımızda İhvan e, İhvan-ı Müslim'in ilk ihvanın çıkışıyla, Seyit Kutuplar'ın dönemindeki ihvanın çıkışıyla şu anki gelinen ihvanın çıkışı aynı değildir. Hamas'ın, Ahmet Yasin'in ilk kurduğu Hamas hareketiyle Rantisi'nin şehadetiyle beraber o ilk Hamas'ın şu anki Halit Meşal Haniye'nin geldiği aynı hareket değildir. İşte diyelim ki Hizbullah'ın Hizbullah'ın gerçi Hizbullah'ı ben farklı bir nokta yapıyorum. Onun bizde bir ilgisi yok. Şah, şahsım adına. Bundan sonra da o ilgi göstermeyeceğim Allah'ın izniyle. Ee, eğer Gannuşi derseniz, Raşitel Gannuşi'nin mesela nahta hareketi derseniz nahta hareketi de Tunus'taki nahta hareketi de zaten başından beri demokrasinin İslam'da olduğunu demokrasinin oy seçimi olduğunu seçimde İslam'da olduğunu bunun da farklı batılı kültürlü gibi algılanmaması gerektiği söyleniyor ve şu anda bakın toplumda özellikle Mısır Türkiye Tunus, Fas Cezayir bu eksene bakın büyük hareketlere bakın genelde demokrasiyle işte sosyal e, e, İslam'ın biraz daha ile alakalı geniş bir yelpazeye dokunuluyor arkadaşlar. Ben geniş kitlelerden bahsediyorum. Tekrar söylüyorum. Ha. Yani küçük gruplaşmaların İslam'ı hareket terimlerinden bahsetmiyorum. Ben şu anda yeryüzündeki İslam hareketlerin kabuk değiştirdiğini anlatıyorum. Demokrasinin kültürünün demokrasiyle İslam'ın bağdaş tırılmaya çalışılıyor şu anda. Oyla seçimle işte bundan ne olabilir ki? Yani belki onun adı demokrasi ama İslam da, İslam cumhuriyetine geldiğinde de halklar gene seçimle gidecekler. Gene kendi reisini seçecek. Gene İslam devletinde cumhurbaşkanını seçecek. E bu da seçim bu da demokrasi değil mi diye öne çıkıyorlar. Neden demokrasi olmasın ki diyorlar yani? Ve bu seferde ne oluyor? daha liberal bir toplum meydana getiriliyor. Daha karma, daha paraya yönelen, daha toplumda zenginleşen bir kitle meydana geliyor. Bu kitle meydana geldikten sonra da İslam'ı hareket kavramı artık e, miadını doldurdu tabiri Ali Bulaş'tan geliyor. Artık deniliyor ki İslam'ı hareketler bitmiştir. İslam'ı hareket kavramı bitmiştir deniliyor. Medine vesikası, ...dan başlayan bir çalışma toplum nezdinde de İslam hareketlerin bittiği imajı verilmesi ve bundan sonra da insanların ee, gri toplum gri toplum oluşması ak ve siyah toplumdan ziyade gri toplumunda meydana geldi ve ne oluyor bu seferde insanlar artık o beklediğimiz İslam hareketlerin düşünce Devrim yapma süreci İslam'ı bir devrim yani o beklenen işte selef ekolünün oluşturduğu İslam bir devrim neticesinde öyle bir devrim mi beklenmiyor yumuşak bir geçiş ve halkın eğitilerek yumuşak bir karın dediğimiz geniş bir şekilde halkı eğitilerek yavaş yavaş bir geçiş süreci deniliyor Tayberdan da açıkçası kendi penceresinden bunu mümkün mertebe kitlelere söylüyor. Büyük cemaatlere, büyük yapılanmalara ben diyor işte sizlerin önünü açtım. Siz de buyurun çalışmalarınızı yapın diyor. Hizmet alanına ne kadar yapabilirsiniz. Ama sakın ola cihat hareketleriyle beraber olmayın. Sakın ola İslami çalışmaların aşırı uçlara doğru kaymayın. Ama ne yaparsanız yapın. Şu an gelinen realite bu arkadaşlar. Doğrusunu, yanlışını beraber tahlil edelim. Ama e, bana şunu demeyin. İşte ya cihat hareketi şu an ön plandadır. İşte sen ne yaptın? Sulandırdın. Bu bir realite. Olması gerekenler farklıdır arkadaşlar. Olması gerekenlerin farklılığını ben size şöyle söyleyeyim. Türkiye'li Müslümanların özellikle yurt dışında en az 10 bin, 15 bin, 10 bin şey, 10 bine yakın şehit verdi. Türkiye'li Müslümanlar. Yurt içinde ve yurt dışında. En az 80 bin üzerinde en az tabi yani rakamlar tam değil. En az 70 ile 80 bin arasında dışarıda cihada gidip gelen insanımız oldu. 1 milyonun üzerinde Müslümanlar 1 milyonun üzerinde 1,5 milyonun üzerinde bir kitle var. İslam bir kitle. hareketlerin nezdinde. Birçok grubun en az 15 20 bin müntesibi var. Hele ki bir söylemiyorum. Doğu'daki işte şu an Mustafa derin kurmuş olduğu Parı demiyorum. Hüdapar'ın da mesela yani ben arkadaşların niyetlerini okuma değil ama Hüdapar'ın da zamanla süreç içerisinde bu demokrasiyle, seçimle, seçilme ile bunun bunların da artık şeyi kalmayacaktır. Çünkü insanlar zamanla arkadaşlar bulunduğu pencereden eğer siz orada olursanız ister istemez o söylemi o konuşmaları yapmak zorundasınız. Çünkü o konuşmalar onu gerektiriyor arkadaşlar. Yani belirli bir noktaya sonra o noktaya doğru kaymak zorundasınız. Yani bana şunun diyemezsiniz ki mesela ben Hüdapar için de söylüyorum arkadaşlar için de söylerim. Mesela bunun cevabını Hüdapar da veremez. Yani yani ki belediyeleri kazandık. E milletvekili seçimlerine gireceğiz. Onu da kazanacağız. Girdik seçimde de kazandık. E ne yapacağız? İşte oy ve şey e, yemin zamanı gelecek. Mecliste savunacağız yemin zamanı gelecek. E zaten o süreçe gelene kadar para birçok da baskı yapacaklar. Eğer bu, bu seviyeye gelene kadar birçok da baskılar yapacaklar baskı insanı yumuşatır isteriz ya etki tepkiyi doğuracak ya da yumuşayacaksın baskı süreci seni yumuşattıkça bir noktaya doğru kanalize olacaksın ve ister istemez sen de çıktığında devlete millete vatana millete işte yasaları anayasaya yemin edeceksin ve sen de o mecliste yer alacaksın çünkü ister istemez bunlar başına gelecek Düne kadar e, Refah Partisi'nin 80'li yıllarda Refah Partisi'nde Hasan Mezarcı, Hal İbrahim Çelik, e, UFA milletvekili mesela. Bunlar özellikle dediler ki Şevki Yılmaz, bunlar dediler ki biz kesinlikle meclise geldiğimizde Mustafa Kemal'in sistemine yemin etmeyeceğiz. Kur'an üzerine yemin edeceğiz ve o şekilde yapacağız. Ha, bu doğru mudur, yanlış mıdır? Meclise geldikten sonra Kur'an'a yemin etsen ne olur, etmesen ne olur? Bu da ayrı bir şey. Ama bunlar geldiklerinde orada, onlar bile dayanamadılar. Anayasanın falanca maddesine göre başladılar okumaya. Demek ki sisteme içerisinde engajı olanlar, sistem içerisinde ister istemez seni bir noktaya doğru, tava doğru getirecekler. Sen ister öyle ister böyle yapmasalardı bunu Mısır'da yapmazlardı adam çıkan şu an genel kurmay başkanı yeni açıklaması var diyor ki burada diyor ihvanı Müslümin'e ve Müslümanlara yer yok diyor ne oldu yıllarca yapılan bir birikim getirildi 92 yılında anayasa mahkemesi başkan yardımcısı olan adama verildi bu adam kim? Üslü Mübarek'in adamı. E ne oldu? Gene sistem döndü dolanır mı Hüsnü Mübarek'e kucağına verildi. Belki adamın ömrü yetersi Hüsnü Mübarek'i hapisten bile çıkartırlar yani. Ömrü yeterse şayet. Demek istediğim şu arkadaşlar. İlk çıkışınız İslam hareketlerinin ilk çıkışlarına bakın. İlk çıkışlarla son geldikleri nokta tamamen farklıdır. Çünkü baskı baskı diğerini doğuruyor. Her gelen süreçten sonra da ne olur? İslam hareketler daha da yumuşuyorlar. Şimdi bu Türkiye'nin ve dünyanın profilinde maalesef şu anda bu. Ha biz dilimizi değiştirmemiz lazım. söylememiz değiştirmemiz lazım. Bizim söylem dilimizde de yumuşatmamız lazım. Ama bunu yumuşatırken de hizmet yaparken de şu şuuru ve bilinci gençlerimize vermemiz lazım. Yani eğer slogan atabiliyorlarsa gençlerimiz bir programda bakın tekbir getirip slogan atabiliyorlarsa bu bizim için bir başarıdır. Şu an öyle bir pozisyondayız çünkü. Gelilen nokta pozisyondayız. Eğer gençlerimiz içerisinde heyecanda bir cihat ve şehadet aşkı yaşanılıyorsa bu bizim için bir başarıdır. Eğer gençlerimiz içerisinde aykırılık yani toplumdan bir aykırılık varsa bu bizim için başarılıdır. Anlatabiliyor muyum? Ama biz bunların yerlerini zamanlarını da iyi belirlenmemiz lazım. Alt alta üst üste bina etmemiz lazım bunlar. Çünkü teknoloji çağının getirmiş olduğu kirlenme çok aşırı var. Bunu bütün e, Twitter'da, Facebook'ta işte forumlarda görüyoruz arkadaşlar. Daha yeni hidayete eren bir insanın, bakın toplumun en karışık meselelerle ilgileniyor hani size geçen gün e, şeyden bahsettim ya e, komünistlikten Müslüman'a gelen arkadaşlar gençten bahsettim ya genç daha sureleri bilmiyor ama İslam hareketi nerede şey İslami problemler nerede ne varsa onlarla biliyor ya aslanım senin bir kere namaz kılmayı öğren ibadet yapmayı öğren e ondan sonra gel bu problemleri en son çöz ama kirli bilgili o kadar çok var ki çocuğun zihin dünyasında Müslümanların bütün problemleri var işte böyle yani bu da ciddi manada bir sıkıntı evet arkadaşlar bilmiyorum anlatabildim mi meramımı tam yaklaşık 3 buçuk şeyde kaçta başladık 9'da 9 dokuz buçukta 10 buçuk 11 buçuk 2 saattir konuşuyormuşuz sizin de bu arada sorularınız varsa sorun ya da ekleyecekleriniz ya da işte abi şu neden bahsettin hiçbir şey anlamadık da diyebilirsiniz dediğim gibi e, her biriniz buradasınız Allah razı olsun hepinizden 9-10 kişi şu anda katılmışsınız İnşallah Rabbim hayır eyler. Ashab'tan başlayalım sorusu olan ya da eleştirisi olan varsa alabilirim arkadaşlar. Eleştiri açız yani onu söyleyeyim.